1714, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen özlü bir hutbesi, evet, Hazreti Peygamber ikindi namazını kıldıktan sonra ayağa kalkıp bize bir hutbe iradetti. etti, kıyamete kadar olan hiçbir şey bırakmadı ki, bize ondan bahsetmesin, bu hutbeyi sahabiler hıfzetmiştir, unutanlar da unutmuştur, o hutbenin bazı parçaları şunlardır, ey insanlar dünya yemyeşildir, tatlıdır, Allah dünyada sizi halife kılacaktır, nasıl amel edeceksiniz diye bakacaktır O halde dünyadan kaçınınız kadınlardan kaçınınız Çünkü İsrail oğullarının ilk fitnesi kadınlar hususunda olmuştur Ey insanlar Adem oğulları değişik tabakalardan yaratılmışlardır Kimisi mümin olarak yaşar mümin olarak ölür Kimisi kafir olarak doğar kafir olarak yaşar kafir olarak ölür Kimisi mümin olarak doğar mümin olarak yaşar fakat kafir olarak ölür Kimisi kafir olarak, Kimisi kafir olarak yaşar fakat mümin olarak ölür Ey insanlar öfke Adem oğlu'nun karnında tutulmuştur, tutuşturulan bir ateş korudur, bakmaz mısınız, insan öfkeli olduğunda kıpkızıl oluyor, damarları şişiyor, herhangi biriniz öfkelenirse derhal otursun, dikkat ediniz, insanların en hayırlısı geç öfkelenen, öfkesi çabuk geçen kimsedir, en şerlisi ise çabuk öfkelenen, fakat geç vazgeçendir, öyleyse geç öfkelenen ve öfkesi geç geçen kimse ile çabuk öfkelenen ve öfkesi çabuk geçen kimse orta vasıflı kimselerdir, ey insanlar, tüccarların en hayırlısı alacak ve vereceklerindir. En güzel şekilde yerine getirenlerdir, en şerlisi de alacağı ve vereceği kötü olandır, eğer ödeyişi güzel, isteyişi kötü veya ödeyişi kötü, isteyişi güzel olursa o kimse orta vasıflıdır, ey insanlar, bütün zalimlerin kıyamette, yaptığı zulme göre bir bayrağı vardır, kuşkusuz zulmün en büyüğü, devlet başkanlarının zulmüdür, ey insanlar, korku, bildiğiniz bir şeyi söylemekten sizi alıkoymasın, kuşkusuz cihadın en üstünü, zalim bir sultana karşı doğruyu söylemektir, Ey insanlar, dünyanın geçen kısmı yanında, kalan kısmı, içinde bulunduğumuz günün geçen kısmı yanında, kalan kısmı kadardır.